Top Boyraz Hoca, ben daha önce çeşitli üniversitelerden fırsatı buldum. Sağ olsun çeşitli şekillerde Erkan'ın olsun, bizim üniversitenin olsun davetlerini her zaman kabul ediyor, konuşuyor. Kendisi Paris 5 Descartes Üniversitesi'nde Hoca. Az önce konuşurken de şaka oldu felsefe ama kendi açılımını sosyoloji ve siyasette e, bulan şekilde biz felsefenin bu alanlardaki bağlantısını aslında felsefecil olarak kaybettirdik. Onun için bana kalırsa daha canlı bir felsefe diyebiliyor hocamız. E, sözü fazla uzatmadan ona bırakacağım. Hocam tekrar teşekkürler, hoş geldiniz. E, buyurun. Çok çok teşekkür ederim. Ee, özellikle Ertan evet. Kardeş Hoca'ya e, ve İstanbul Üniversitesi'nin Fesle bütün teşekkür ederim. Böyle izlediğim bir mutlu etmek istedim. Bu arada özel bir şey yani FESP e, oturup ifade ederseniz otururlar. FESP hmm seminerlerinde e, konuşmak e, yani çok ilginç e, bir şey. Biz yıllar önce evet, yani gençlik e, lise, yıllar, lise yıllarda fsf e öğrenmeye çalışıyorduk. Erkan'ım yani bizde mesela burada iki tane lise arkadaşım var. Onlara da güzel teşekkür ediyorum. Yani biz George Floyd şeylerini şey olarak okurdum, öyle evet, ee, şey olarak, yani oradan ee, buraya 30-70 yıllardan bugünkü ee, şeye, bugün Castoriaris ee, ve şey üzerinden, yani, Etker Mören'i herhalde e, günahkıda şakaların bir şey yaptılar. E, onun üzerinde... Ee, kel şey başlığıyla politik e, ve sosyal alanın yeniden kurulu günümüz dünyası eee başlığı altında yapacağım. Yani spesifik eee sorunlara çıkış arayışı, toplumsal sorunlara çıkış arayışı e, ve sosyalizme etki etmeleri ve bu arada Robert, Robert Kaster de bahsederek sosyolo, yani açıklamalar ettiği gibi en, en, en, özellikle de, sosyoloji e, kavramlarını kullanarak e, belli e, yaklaşımlar e, soruyu ya hiç Yani öncelikle e, tarihsel ...gelişim içerisinde e, kastölyadis, toplu, tarihsel toplumsal e, oluşum, yani birey ve bunun içinde de bulunduğumuz toplum... E, ...tarihsel ve toplumsal bir e, ilişki içerisinde. E, işte, e, yalnız tarihsel ve toplumsal bir ilişki değil Aynı zamanda geleceği de içeren bir yaktı içerisinde, bu temayyül denilen, imajinasyon denilen temayyül değil mi? Tahayyül pardon, tahayyül şey, ütopya gibi tahayyül ekme, yani şeyleri de içeren, e, e, kişi, birey sadece sosyal bir yaratık değil aynı zamanda sosyal yaratık olurken tahayyül eden de bir yaratık yani düşünebilen e, rasyonel yanlarıyla afektif duygusal yanları bir arada olan gerçeklikle e, yani rasyonellikle yaratık e, e, duygusallığı bir arada yürütebilir. O anlamda, tamamlamıyla e, insanların e, iyi olmasını, mutlu olmasını e, şey yapan, e, belirten, olumlayan bir bilimden söz etmek mümkün değil. Bu aynı zamanda şeyin, e, için ve e, Edgar Golan'ın e, şeyi, e, karın Yani toplumun bugünkü durumuyla açıklamak mümkün değil. Yani topluma bakarak yani tarihsel boyutunu almadan açıklamak mümkün değil. Bir de e, tahiyyül şeyini e, düşünme, ileriyi düşünme, ileriyi e, şey yapma, hayal, et, hayal etme şeyinden bağımsız olarak e, düşüremeyiz. Bu da e, her toplumun kendine göre bir anlam üretme biçimi oluyor. Yani bir toplum, anlam üretemeyen bir toplum belli dönemlerde yani kendi girişatını kaybedip zayıf, zayıf e, çökme pozisyonuna gelebiliyor. Ya yani krizler bir anlamda anlamla ilgili toplum e, bir anlam Fransız'da sans diyorlar. Bir anlam üretme e, şeyi e, gerekiyor. Şimdi bu Castoriadis'in e, Zanio Mertan Hoca dediği arkadaşlar bu daha önce şey yapmışlardır. E, böyle bir anlam üretme e, sıkıntısı var genellikle toplumsal, ruhucu yap e, içerisinde, dünya konjonktüründe ve Türkiye bazında da olabilir. Özellikle Avrupa çapında böyle bir anlam üretme sıkıntısı yaşandı. Bunun özel, özellikle altını çekeceğim e, Castoriadis. Başka e, bir e, yani teseleciler de var, sosyaloglar var. Ancak e, Castoriadis özellikle bu konuda e, bir amamsızlığın yükselişi e, kitabında bunu çok açık bir şekilde e, belirtiyor. Amamsızlığın yükselişi, yani toplumun kendi geleceğine ilişkin dinamikleri, düşünceleri, hayalleri üretememesi, üretemediği içinde e, başka unsurların yani geçmişten gelen, geleneksel düşünce biçimlerinin ve ideolojilerinin yeniden kendini empoze etmesi durumu söz konusu. Yani böyle bir ne e, nasıl gelindi bu pozisyona, e, nasıl çıkılabilir Sorularını soruyor. E, aynı zamanda bir şey olmadığını da belirterek hiçbir zaman insanlığın e, bir reçeteyle çözüm bulamayacağını e, e, belirterek çünkü çözümler e, yani yaratıcılık kavramı üzerine giderek yaratıcılık insanların hayal gücünden geliyor. Çözümle yaratıcılık da e, hayal gücüyle gerçek arasındaki ilişkinin e, bir biçimde iyileşmesiyle e, ancak mümkün olur şeyde, bu yaratıcılık da zaten toplumun kendi eylemi içerisinde ortaya çıkar. Yani bu e, şeyde e, herhangi bir teori, böyle bir şey yaptı diye e, toplumun kendi yolunu, yani bir anlamda e, yaşayarak çizer. Yani şöyle önceden çizilmiş bir teorik çerçeveyle bir e, yol alma biçiminde. Bu anlamda birçok e, yaklaşıma eee de belki eee şey yer eee çatışma ara, Böyle toplumun şeyabını alamayacağız. Çünkü insanların da rastgele bir e, kalıba sokamayacağız. Eee yani eğer de dediği gibi insan yani şeydir. Rastgele yani iler saçma e, yanını diğer adı olur. E, kontrol edilebilen bir şey mekansızlık yani İnsan yani öyle şeyde, ya o anlamda, şey teorilerinin insan kişi ve toplum olarak da böyle kişinin de öyle bir yanı var. Rasyonel yanıyla rasyonel olmayan, gerçek dışı bu, bu tayyür o güçten gelen hayal gücünden gelen bir şey var. Yani her an insanın rasyonel olduğu gerçekçi olduğu sanılır. Toplumun da gerçekçi olduğu sanılır. Ancak bir maalıyız ki toplum, yani kişi ve toplum yani gerçeğin, gerçekçiliğin dışında akıl almaz bir biçimde gerçekçiliğin gerçeğin dışına çıkıp hatta benim e, kastroger istiyor, katastrof yani şeye kadar e, yükuma kadar toplum gidebiliyor yani sürüklenebiliyor bu, bu şeylerden dolayı. Yani bu tekniğin, bilimin gelişmesi falan, bu, bu insanın bu yanını hiçbir şekilde e, e, örtmez. Yani insanın yaratıcılığı ve yırtıcılığı da o hayal gücünde e, geliyor. Tabii yani bu hayal gücünün toplumsal e, yapıyla ve aynı zamanda tarihsel yapıyla ilişkili Ya yani toplumsal ve tarihsel yapıdan kopuk bir hayal gücü. E, olayları açıklamaya yetmez. Yani bunun bütün birlikte ele alınması e, gerekir. E, yani e, ya da bir e, yani ya da şeyi belirtiyor, özellikle birey kavramı e, üzerinde. Direğin e, toplum içerisindeki yer üzerinden bir e, giriş var. E, yani direğin bağımsızlaşmasıyla yani bireyin bağımsızlaşmasıyla e, direk birey olarak toplumsal bir eleman toplumsal bir antite olarak kalması arasındaki ilişkiyi belirliyor. Burada da batı toplumunun eleştiricisine giriliyor. Yani birey atomize olmuş birey, e, yani birey olmaktan bir anıta çıkıyor. Toplumsal ilişkilerin İçerisine, e, içerisinde olmayan, onunla bağlanır düşük bir şekilde e, olmayan birey, e, yani birey olarak çıkmıyor. Yani anlamda atomizasyon. Mesela birey e, tamamen ekonomik anlamda e, işte yani harcayıcı, tüketici e, olarak değil de. E, sadece öyle bir bireye doğru bir giriş oldu. Bu da birey, birey, birey değil, şey atomize olmuş birey. E, bu e, kastor ya özellikle bu birey nasıl otomatiği e, sı olan bir birey. Yani otomatiği sı olan bir birey e, bağımsız acaba şey oluyor mu? Bağımsız birey ile otomatiği e, tam ölçü müyelim? Ancak içinde e, kullanıyorum. Özel. Özet, özel. Özel, özel otom, tam. E, işte, otonomi biraz daha kendisi kullanırsa sen ne badenlisin ya, şey yapar. Bu otonomi, e, yani o özgür ya şey olmayan, bağımlı olmayan birey. Bağımlı olan, ya toplumun içerisinde o anında bir bağımlılık var, sorumluluk var, topluma karşı, diğerlerine karşı. Ancak aynı zamanda otonom e, olan bir birey hem dayanış toplumda dayanışma içerisinde hem de e, bağımsız düşünebilen bağımsız Tabii karar veren de. bir birey olarak e, bu bireyden çıkarak bu birey e, yani yok o, şey olduğunu bugünkü toplumsal yakın içerisinde giderek zayıfladığını ve e, bu zayıflar bir hiç şu anda hiç çare bulmamadığını belirtiyor ve bu birey kavramını e, işte eski Yunan felsefesiyle e, iyileştiriyor. E, vatandaş birey, işte politika e, politikleşmiş birey kamu alanlarına atin olan birey yani toplumu temsil eden bir birey toplum içerisinde kabul edilen bir birey aynı hakları sahip olan bir birey yani e, e, otonomi kavramını oradan kalkarak e, açıklıyor ve e, aydınlanma çağının Yunan PSD'si bir şey olarak, e, daha da yağnamda ileri götürerek bu birey sorununa yeni açılımlar getirmeye çalıştığını ve yeni şeyler elemanların getirdiğini düşünce kavram açısından bireyin güçlendirilmesi açısından çünkü bireyi biliyorsunuz. Yani Yunanlılarda, eee Atinalılar da köleler, yabancılar ondan sonra Kadınlar ve erkekler yani vatandaş olarak o şeyi bahsediyor, o şeyi koyuyor kastöriyalist. Sadece vatandaş olarak kabul edilen insanlar arasında bir eşitlikçi bir yaklaşım var. Bir de e, toplumun kendini idare etmesi bir e, şey var. Yani otomun direği e, otomun toplum. Yani toplumda otomun, değil toplumun de, toplum, dibine bağlı kişinin yeri var. Kişi kaybolmuyor. Ancak toplumda e, demokratik bir şekilde yürütülebiliyor. Yani demokrasi e, zaten e, tanımında da bu açıkça belirtiyor. E, yani e, vatandaş yönetilmesini ve yönetmesini bilen e, bir diye tanımlanıyor o, Atinalarda. E, Kastogradis de bu kavrama e, her zaman gönderme yapar. Yani vatandaşlık kavramına, birey kavramına, güçlü birey kavramına, e, otonom birey kavramına ve e, otonom e, toplum e, kavramına e, açıkça e, şey aklını çizer her zaman. E şimdi e, e, baktığımız zaman o, batı toplumunda yani, e, bireyle birey kavramı bir anlamda eee eee şeyle eee sanayi devrimi kapitalizmin o gelişme dönemi e, 16. yüzyıl 17. yüzyıl yapı oluşum eee sürecidir. bireyin düşemleyebilse ve eee bütün toplumda yaşayan insanların birey olarak kabul edilmesi anlamında bir çıkış var genel olarak. Bu Aydın Orma Canı'nın da şeyi, genel ya yani Onlarla da eleştiriler var. Özgürlük ve eşitlik, otonomi, işte bu şeyin nasıl ekonomik, özgürlük, ekonomik otonomiyle sosyal ve politik alandaki otonomi kavramları var ayrı ayrı eden değerimiz gerekiyor. Yani ekonomi anlamda otonomi otonom olmayan bireylerin politik anlamda ve sosyal anlamda otonom olabilecekleri ve olamayacakları e, özellikle e, Marx'ın ve diğer düşok e, filozofun, e, e, sosyoloğun, ekonomistin o, o zamandan beri e, bu her zaman e, soruyla gelebiliyor. Ee, soru. Ancak e, bu tarafını çok fazla e, e, şu anda detaylandırmak e, mümkün değil. Ben özellikle şeyle e, bağlantı bulmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda sonra kurulan sistemin yani kapitalizmin o sistemin kendini yeniden e, yakınlandırarak bireye e, yeni bir anlaşması bu krizden sonra yani işte birinci dünya savaşından sonra çıkan bu krizli ve arayışlar, toplumsal hareketlilikler işte özellikle yeni bir dünya kuruş, kurma arayışları hayal etme çeliği, bütün dinamikleri harekete geçiriyor işçi sınıfı ve diğer toplum katmanlarında yeni bir dünya kurma anlayışı, ideolojik olarak yani bu yıkılması falan. dünya çapında bir şey şey Avrupa'yı batıyı sarsan depremler gibi gidip gidip geliyor yani. Öyle bir şey var. Kastrozyarıs'ın dediği anlamda toplum kendi varlığına bir anlam kazandırıyor. Yani geleceğini şey yapmaya çalışıyor, kurmaya çalışıyor bir anlam vererek daha eşitlikçi, daha e, otonom bir toplum e, kurma e, anlamında e, bu, bu bütün hareketlilikler ve kriz ve savaş döneminden sonra e, şeye yola şu, e, yani benim e, düşüncem şeyden kalkarak e, tabi e, dilek olarak şey değil de Kastroyaresi'nin e, e, analizinden e, kalkarak ee, yani şey e, bireye otonom e, bireyin otonomisi anlamında bir yeni bir şey kazandırıyor, e, ilimek kazandırıyor diye. Çünkü e, buradan kastel e, şeye girmek lazım kasteli şeyler. E, özel bir ülkeyetin yanında, çünkü özel bir ülke her zaman bireyi kendine <gülüyor> en önemli mufdur olarak. Iı, çıkıyor ortaya. Yani kapitalizmin eleştirisi, ıı, kapitalizmin kendi çelişkileri ve dinamikleri, toplumun o zamanki hayat biçimlerini, sosyal devlet kavramını bir anlamda ıı, oluşturuyor. Sosyal devlet kavramı özel mülkiyetin yanında bir de sosyal mülkiyetin, ya sosyal mülkiyetin sosyal hakların. E, o, bu kastel çok iyi bir şekilde bu süreci e, açıklıyor. Yani sosyal mülkiyet, e, bireyin üstüne oturduğu, üstüne yaslandığı bir şey, e, önemli bir dinamik olarak ortaya çıkıyor. Yani, hiçbir şey olmayan bir şey ise oluyor, yani, özel mülkiyet anlamında. E, yani diyelim ki bütün o sosyal hatta batının şey olabilir farklı farklı değerlendirmeler getirebilir. De ee, ancak ee, ee, Kastelin dediği Robert Kastel'in ee, sosyal mülkiyet yani özel mülkiyet ve sosyal mülkiyet. Ya o, o zaman şey oluyor. Belirli bir denge oluşturma pozisyonuna giriyor bu, bu toplum ve belirli bir dengeyi buluyor. O şey. 1. E, Dünya Savaşından önce başlayan 19. yüzyılda başlayan hareketlilikler, hayaller yeni bir toplum kurma mücadeleleri bir sürü mücadele böyle bir de, e, sosyal mülkiyetin e, kuruşmasıyla oluşuyor. Diğer evet. yandan da Sovyetler de ayrı bir kuruşum olarak okuyaya çıkıyor. Yani e, Ekin Devrimi'ne sonra e, oluşan Sovyetler Birliği'yle ayrı bir dinamik olarak e, devredilmek gerekir. Ee, e, o, o, o da tabii Kastorya'da e, şuna çok genelli e, eleştiriler getirdi. Diktatörlük, diktatörlük yani şeyin bu hayallerini nasıl bir diktatörlükle sonuçlanıp ya e, kendini bitirdiği anlamda böyle bir şey yapanlar yani. yani. Bu analizle girmek lazım. Ancak ben bu tarafını bu tarafın diğerine bırakarak daha ziyade bu ve Kastorya'da. Sizin analizlerini bir araya getirerek bireyin üzerinde durduğu temel nasıl oluşturuldu. Kapitalist sistemin normal olarak yani çökmesi teorik olarak beklebiyor. Bir sürü onu ortaya koydu. Yani kapitalist sistem orduçların etkisiyle bütün toplumsal hareketlerin etkisiyle bir sürü faktörün bir araya gelmesiyle tarihsel e, toplumsal e, ve geleceğe ilişki e, anlamların da bir arada e, kaynaştığı e, bir şey e, oluşturuyor. Yeni bir denge bireylerin üzerinde e, e, akşok otonom olabileceği bir mekanizma bir sistem kuruyor. refah devleti veya e, sosyal devleti denilen kavram e, dünya çapında zaten bir, bir şey görüyoruz itibari oluyor. Yani bu işte farklı biçimlerde değerlendirir demin. Yani şimdi şeye bakmak gerekiyor. Kastrolyevis'in analizlerinde bu refah döneminde o dönemde oluşturulan böyle bir denge, cireyi birazcık otonomiye doğru çeken tam otonomi olmasa da güçlendiren bir yarı sonunda eee başlıyor gerek. Özellikle de 1975-80'lerden ziyade e, başlayarak böyle bir eleme ya yani bu e, kamu kuruluşlarının ya yani kamu kuruluşları mesela özel e, e, sektör diye şeyle e, özel mülkiyetle kamu mülkiyeti, kamu alanı arasında bir denge oluşturuluyor. Yani kamu, ya yani politik alan, e, ekonomik alanı bir anlamda kontrol etmeye başlıyor. Yani böyle bir denge oluşturuluyor. Ekonomik alan, yani e, sermaye, şeyin, e, e, politikanın bir anlamda politik alanın o şeyden dolayı, toplumsal dinamiklerinden dolayı, onun o alanda, o tarafından kontrol ediliyor. Tamamen domine edilmese de belirli kontrol mekanizması geliştiriliyor Ve bu ıı, kontrol çerçevesinde bireye belirli bir otonomi ıı, yaratılabiliyor bir anlamda. Ancak giderek bu kontrol ıı, şeyden, elden çıkıyor. Kapital yani, kap ıı, kapitan, yani bu, şey, özel ülkeye, sermaye kontrolden çıkıp se e, şeyin, politik arenanın, politik etkinin e, şeyden çıkıp bağımsızlaşıyor ve politik alanının bütünüyle etki altına almaya Çalışıyor ve bugünüyle önemli, en önemli şeylerden biri e, yani tespitlerden biri diyelim politik aranın ııı e, ekonomik aktörler tarafından Serbaycan'ın estirdiği rüzgarların etkisiyle e, politik alanın kontrol edilmesi istedik. Şimdi politik e, alanın kontrol e, edilmesi e, ve bu şeye yaratıyoruz, yani liberalizm denilen olay, e, bu yeni liberal akımlar bilmemle e, sosyal hakların giderek yavaş yavaş eritilmesi ya ama göstermeden kemirilmesi ve kemirildikçe o sosyal mülkiyet deminden kavram Robert Castelli çok iyi bir şekilde ortaya koydu yani, e, okumayanlar için sabit verelim yani sosyal güvenlik üzerine 3-4 tane kitabı var e, şeyin e, nasıl ötesen Metamorfoz Örneği, Kestiyon Sosyal Sosyal Sorunun Metamorfozu diye çıkan bir kitap var. O kampüçte işte, çok önemli, bilinör Türkçe'ye çıkıyor düşünün. Evet. Onun dışında 2-3 tane çok temelli kitaplar çıkarttı. Onlar Dezafriyasyon diyor, kişinin kopuşu toplumdan kopuşu diye bir süreç başladı diyor. Yani Dezafriyasyon, kişi toplumdan nasıl şeyle giderek kopmaya başlıyor. Yani kopmaya başlamasının e, bir sürü e, faktör var, bunun ekonomik nedeni var, ekonomik nedeni var. Bir ikincisi şeyi yapacak yani, sosyal hatara e, koruyabilecek bir siyasal alan, e, siyasal dinamikler oluşturulabiliyor. Oluşturulamayınca şey e, zayıf kalıyor. Ve, e, sosyal haklar giderek Avrupa'nın büyük ülkelerinde, zaten Amerika'da olan tüm şeyler, 80'ler döneminde, döneminde Thatcher döneminde, bütün herkes zaten onu örnek alarak giderek yani Fransa'da e, ve diğer Avrupa ülkelerinde hiç farkında olmadan üyütülüyor, giderek e, azaltılıyor. Ya yani bu kişinin e, o, o dezenfilyasyonu Toplumda kopuşu atomize oluşu oruşu diye anlamda, ee, yani yeni kapitalizm, bugünkü kapitalizmin en önemli unsurlarından biri ve e, toplumda kopan kişiler, e, toplum içerisinde kayboluyorlar. Eski yeni bir durumdu. Eskiden ya işçi sınıfı vardı diyelim, e, onlar içerisinde benim dayanışma olduğu için işçisi de iş, iş çalışan da aynı bir şey içerisinde, belirli bir mekanizma içerisinde bir kamusal aran diyelim, bir politik aran yaratır. Bu politik aran içerisinde kararlar toplum içerisinde bir varolma pozisyonu geliştire bilmiyorum. Ya şimdi destabilizasyon bu kopuş sessiz kopuş süreci e, toplumun sessizce kan kaynaklarını açıyor, kişiler yani bu dışlanma olayı denilen şimdiki yabancıların olayı gözüküyor da yabancılar çünkü diyareye gelip bir ses çıkarabiliyorlar, bir grup oluşturabiliyorlar, kamusal alan oluşturabiliyorlar, politik alan oluşturabiliyorlar. Ancak tek tek kopan kişiler öyle bir aralık oluşturmaktan oluşturamıyorlar. Onu şey yapmaktan aciz durumdalar. Hatta öyle bir ideolojik atmosferin içindeyiz ki oradan olan kişiler kendini suçluyor. Bütün ideolojik yaklaşım, dünya çapında, bütün ideolojik yaklaşım şeye dayalı güçlü olmaya dayalı. Güçlü olmayan yani ezilir, ezilmeyi hak eder. Yani eğer güçlü değilse ayak altındaysa o hak etmiştir. Eğer eee Akrıbaşı da olsaydı, zeki olsaydı, yani böyle bir şey var, bu, bu sosyal çalışma alanında falan epeyce uğraşıyorum ben. Yani orada da e, işlerin ideoloji bu. Yani büyük kişinin güçlü olması e, teorisi. Yani güçlü olan kalır, e, güçlü olmayan gider. Yani şeyi Düştüler arasında, çözelim kamu alanı, kamusal alan, e, politik alan, güçler arasında e, olsun. Böyle bir şey var. Bütün ideolojik e, gelişim, yani böyle üniversite çevrelerinde de bu böyle genellikle yani özellikle çok e, eleştirel bir yaklaşım sergilemek gerektiğini bu konuda. Yani çıkardığım teoriler, bütün teorik yaklaşımların. Ee, yani özel e, e, ciddi e, çalışmalar var mesela kastelin falan olduğu gibi vurduyuda e, da bu çıkışlar e, var, e, bir takım e, eleştiriler e, var ancak entelektüel eleştiri gücünün e, kamu alanını belirleyecek veya kamu alanını etkileyecek düzeyde yoksun olma poz pozisyonundayız yani Castoriadis'in e, şeyi e, e, duruşu da bu entelektüü dünyaya karşı bir duruş yani entelektüü denilen dünyanın eleştiri mekanizmasından kendini arındırması zaten şeyin, e, Castoriadis'in en temel aldığı şeylerden birisi de kişinin ve toplumun kendi içerisinde eleştiren güçleri bol, çıkara yaratabilmesidir. Kişi eğer ve toplum eleştiren bir gücü kendi içerisinde geliştiremiyorsa ya o toplumun e, yenilmesi veya kişinin yenilmesi mümkün değil. Bugün elenek bir sorunumuz bir anlamda e, kamusal ve politik alanda bu gücü yani büyük entelektüel mesela e, aydınlanma çağında, daha önceki şeyde bu 60'larda falan e, o zamana kadar 80'lere kadar diyelim bir entelektüel güç var. Toplumun değiştirilmesi, belli anlamların yaratılması, ortak anlamların entelektüel, tara entelektüel tarafından bildirilmesi. Böyle bir süreç içerisinde ciddi bir dinamizm e, değiştirebiliyor toplumlar içerisinde. Bu da zaten bağımsızlık hareketlerinin gelişmesi. İkinci Dünya Savaşı'nın yani bu e, demokratik e, taleplerin yükselmesi falan. Bu eleştiren şeyi e, çok önemli bir unsur olarak Kastorya Dışarı'yı görüyoruz. Bunun e, en önemli e, unsurlarından biri de yani şeye girmek lazım. Kerebunyon'un getirdiği bu, e, bu avantajörlerine politik alan davdı yani şeyin tespitlerinden birisi kasurga'da şimdi ele dịğoranın tespitlerinden birisi politik alanın nasıl daraldığı ve politik alanın politikanın özel kişilere ekste uzman mı Türkiye'de diyebiliriz uzman uzmanlara bırakılması uzmanlara bırakılması yani kişi toplumun içerisindeki bireyle e, politik yanlardan arındırarak politik kararlar kurumlara ilişkin kararlar bütünüyle bu e, uzmanlara e, bırakılması yani uzmanlar işte e, Fransa'da böyle birçok Avrupa ülkesinde de böyle yani vatandaş e, uzaklar seyirci bir e, pozisyonda e, yani bu şeyi politik e, e, iktidarını diyelim. Politik gücünü, vatandaşın o politik gücünü başkasına evet. e, bir anlamda değer edilesin. Temsili sistem bir anlamda bunun şeyi e, ama temsili sistemi e, böyle bir noktaya götürdüğümüz zaman bütünü bir kopuş yaşanıyor. Kastrogeris'in önemli e, elemanlarından birisi de zaten e, düşünce temsili sistemle e, katılımcı sistemin e, nasıl bir arada götürülebileceği ya temsilci sistemin açmazları ortada. Yani belli olup şey yapıyor e, e, uzmanlaşıyor ve iktidar bütünüyle edalıyor. Bütün gücü edalıyor. E, şimdi güç öbür tarafa kavuruyor. Öbür tarafa bu sefer de ideolojik olarak gücü varmış gibi basit edilerek toplumsal eee Pasif, pasifizasyon, yani pasifize edilerek bir güç varmış gibi gösterilerek öyle bir e, şey, gücün bir tarafa aktarılması. Şimdi şey, e, nasıl e, kişileri, bireyleri diri tutabiliriz politika. Ki bireyler kendi iktidarlarını başkalarına bütünüyle ya yani Bütün şeyin e, kastrogerisini sorduğu sorulardan birisi, en önemli sorulardan birisi bu. Nasıl kişi kendi otolojisini koruyarak, kendisi olarak düşünerek bu aydınlanma felsefesinde de çok önemli bir unsur. yani eleştiri mekanizmalarını kurarak bir yani vatandaşlık kavramı zaten bu şeyde mesela bu Condorcet'te de Fransızların mesela şey, çok şey şekilde açık bir olarak getirilir. Kişinin bu şeye bu gücü şey yaparak toplumsal politik anlamda verilemesi sorunu, temsili sistemde katılımcı direk demokrasi şeyini nasıl oluşturulabileceğiyi bu konuda bilmiyorum. Ben bildiğim kadarıyla şey yok şu anda. Yani öyle bir, bir sürü deneyimler var. Ancak böyle bir şey yok. Yani hazır bir şey şöyle olur diye kimse bir şey söyleyemiyor. Yani deneyelim ki bu işlerin, bu şeyin dengelerin bulunabileceği şeklinde toplumun hayal gücüyle yüzüyle, yani gerçekçiliğiyle, tarihi gereğimleriyle bu şeyi, ya daha e, şey diyor, sistemi e, bulabileceğini e, düşünüyor. E, ancak buna rağmen e, bir çıkışsızlık ispatma içerisinde olumluğunu çünkü bu e, liberal yaklaşım içerisinde böyle çözümden bulmak yerine daha farklı e, diktatör yani, yani kişilerin şeylerin belli bir kişilerle dokunması biçiminde e, e, bir yönelime e, şey yapabileceği e, işte toplumun bir kesimini mesela e, atomize olmuş, dışlanmış belli bir kesimi yoksa olarak onlar göz ardı edilerek geri kanallarına e, yani temsilci sistemin bir, e, bir anlamda e, yeni bir şeyin oluşturulduğunu sınırsız, insanların sınırsız bir şeye itildiğini arzu, yani ee, şey yapma ee, har harcamamıyorum ya yani bu şeye tüketim tüketim, tüketim ee, şeyine itilerek böyle bir şeye çıkmaza girdiğimizi bu tüketim eee tüketimin bir amaç haline geldiğini, tüketimle iktidar unsu, iktidar sahibi olma'nın bir amaç haline geldiğini, sınırsız bir amaç haline geldiğini ve bu bundan dönülmediği takdirde de bir şey ekolojik anlamda da, toplumsal anlamda da, politik demokratik anlamda da bir uçuruma doğru gittiğimizi belirtiyoruz. Bu uçurumdan çıkmamızın, yani dönmemizin yolu şey diyor, yani politik eğitim, yani vatandaşın bireyin yani politik olarak eğitilmesi, politik olarak yeniden e, ayağa kalkması ve güçleri yeniden e, bir anlamda birey olarak ve toplum olarak ele geçirmesi gerektir. Öyle bir şey var zaten hiçbir zaman tamamen ele geçirilmiş değil. Ancak bütünüyle bir toplumun medy kesimleri kendi iktidarlarından, kendi güçlerinden uzaklaştırılmış, pasifize edilmiş durumdalar. İdeolojik olarak o kesimde de zaten o pasifize edilmeyi, o dışlanmışlığı kabul ettirilir hale getiriliyor. Yani toplum içerisinde büyük bir şey var nasıl desem parça alma var parça parça bir toplum. Avrupa da mesela bir e, toplum, Fransız toplumu, Almanya toplumu veya bir başka toplum. Ama onun içerisinde bir bakıldığı zaman ilginç parçalar var. Hiç çok yoksul. Mesela Fransa'da e, 10 milyon kişinin çok zor durumda olduğunu statistikler de belirtiliyor. Ancak 4 milyon, 5 milyon, milyon kişinin çok o, tamamen dışlanma durumunda olduğu, banyoların falan da e, şey yapıyoruz, yani şimdi buna rağmen böyle bir dışlanmışlık, böyle bir yokluluk ortamında bir e, anlamlılık yok. Yani bir hareketlilik, politik anlamda, ideolojik anlamda diyelim, politik anlamda bir hareketlilik, bir umut, bir anlam e, yaratma mekanizması yok toplumu sürükleyebilecek. Yani daha bir toplumu kendisi hakkında düşündürebilecek, eleştirilebilir bir e, mekanizmayı e, işlemip hale getirebilecek bir e, durum olmalarına, ya böyle bir tespit e, yapıyor o Kastoryanis Kastor ve bunun da e, yani e, şey aslında yapacak e, yani şeyin e, e, bu konuda eleştirel yaklaşımları olan, bu konunun bilincinde olan ee, insanların işlerinin çok zor olduğunu çünkü davranın toplumsal davranışın bir anlamsızlık yönünde gittiğini e, ya yani böyle toplumsal dinici oluşturulmasının çok güç olduğunu Ve, zaten e, bu duru ya şey e, gene şey demek Yunus ki bu çözümünde bu vatandaşlar güçsüz birey, bilinçli birey, eleştiren birey dengeçliğini e, o, o, bireysel otonomi ve kolektif otonomi yani toplumsal yapının e, temeli olabileceğini, böyle bir şey, e, sistem e, bir düşünce tarzı e, ortaya konuyor, Biz e, eleştiren yaklaşım bazında e, tabi bu şey politik alanın açılması, politik alanın açılması, kamu alanlarının açılması, kültürel alanların açılması, yani bir çıkış olarak e, bu düşüncenin e, devam olarak e, düşünülebilir de yani, e, politiki e, kültürel e, diğer faaliyetlerin geliştirilmesi toplumun bazında kültürel ve eleştiren zaten kültür eleştiren tarihsel bu eleştiriyi içinde barındıran bir anlamda e, belli faaliyetlerin geliştirilmesi bazı güçler tarafından kişi bireyler tarafından veya araştırmacılar tarafından entele üdüller tarafından e, benimsinerek ufak hareketliliklerle yani bu böyle bilinçlenme e, ve çözüm arayışlarının şey yapılabileceği e, yönelinde bir şey var. Tabi en diğer olamıyorum bu konudaki şeyi de, alanların birbirleriyle teması diyor. Yani e, toplum içerisinde mesela arayıştırma aradığına da böyle, mesela tarih farklı bir şekilde e, ele alıyor. E, politika farklı biçimler alıyor psikoloji sosyoloji farklı farklı e, sosyal bilimlerde bir parça içerisinde e, demoralin e, sunduğu çözümde bu toplumsal bilimlerin arasındaki o bağlantıların güçlenirilerek e, bir eleştirel yaklaşımın e, güçlü kuvvetli e, bir hali getirilebileceği şekilde bir düşünce tartışılır. Bir sürü e, e, konuda yani inşa ancak bir ne kadar e, ilham, yani ara bir zaman yani yani bir şeyse, bir, yani şeyse ara hı. verip e, ya sonra daha farklı şeyler, bir saat, şeyleri bir bir evet. ne kadar benim şey yapmamış hmm. ya bu arada ıı, tabi bir şey varsa ıı, soru bölümü soru ıı, cevap veya tartışma bölümünde daha çok mu da sanıyorum bir şey yapacaksınız. Yani düşüncelerinizi biraz daha açma açısından veya onun açısından veya yeni gelişmelerin açısından. Ee, ya da daha ziyade bu, bu anlam meselesini sonuçlandırmak açısından sonuçlanması mümkün değil de anlam üzerine tarihsel toplumsal uğraşın meselesi. Eh da sorella ilişki, usa letteralmente la sulla che i rischi da sorella cioè cioè che bastano vedere che gerçeğin yani gerçek üzerinde bir şey yapıyor. Gerçeğin yani sak bir gerçeği olmadığı yapılamayacağı gerçeğin bilgilerden ve bilgilerden hayallerden oluşturuyor. Hayal meselesi toplumsal oraya açıklamakta çok fazla kullanıldığı için bunlar tekrar altını çizmek şey istiyorum. Hayal gücü e, temayı gerçek hayal e, edilenin kavuştuğu yere estetik. yani estetik üzerinde şey alıyor yani hayal gücüyle e, gerçeğin hayal edilenin gerçeğin kavuştuğu bir, bir alan yani şey estetik olarak e, ve estetiğin e, bilincimizi uyandırıp eşsiz e, e, bir yaklaşımı e, köklendiği. Onları çiziliyor. Ee, gerçekliğin e, acımasızlığının ancak estetikle gerçekleştirileceği şey yani estetik bir anlamda ona e, şey olduğunu e, İleris e, bir anlamda. E, asıl aşırı uzmanlaşmanın düşünmeyi e, engelleyeceği biçiminde bir şeyler. Uzmanlaşma e, onun da bir bir e, ee, i̇nsanın e, insanlık için neyin iyi olmayacağı, birbirinin olamayacağı, ne bir ne bir şey olsa, e, ya bunun da bütünüyle e, diktatörlük bir biçimde bir şeyin bir, bilgilerin imposede edilmesinin yapabildiğinin imposede edilmesi, olabileceği olabilecek bir şekilde e, yaklaşımı e, var e, ve. E, kişinin e, eğitimi, e, birey eğitimi ve toplumun eğitiminin birbirlerine bağlı olduğunu e, otonom bireyde otonom toplumun birbirlerine müşterileceği, otonom birey olmadan otonom bir toplum olamayacağı e, ve e, gerçek bir işleyişin adaletli bir işleyişinde e, otonom ni olmadan olamayacağı yani böyle bir değer ile e, şeyi veya yani yaklaşımını diyelim e, e, terçinleştiriyor yani şey historializ. E, Ve e, bu dokunuzan e, yaklaşım da kaç şey e, e, şey diyebilirsek yani bitirmek için birinci bölümü kastenin zayıf birey zayıflamış birey atılmış birey kavramı ve kamu alanlarının yeniden oluşturulabilmesi bu zayıf ve atılmış bireylerin politik araya çekilmesiyle bu yani yeni bir eleştirel mekanizmanın geliştirilmesiyle ancak e, bir çıkışın e, aranabileceği yoksa parçalara ayrılmış e, en yoksulların bir yerde e, tutulduğu, gözden uzak bir yerlerde tutulduğu, gönderildiği, yeni sütlünün yerlerinin yaratıldığı bir toplumdan ziyare e, yeni kamu alanları yeni kurumlar yaratarak. Çünkü eski kurumlar bireyleri taşıyan eski kurumlar artık e, kaybolmamız üzere Yani yeni bir mekanizma bu sosyal devlet denilen mekanizmanın Avrupa'da sonun geldiği bir anlamda. Yani bu, bu böyle bir krizin böyle bir e, ee, böyle olduğu bildiğine karşı karşıya. Yani Avrupa belki dünyada böyle bir şey, karşı karşıyayız. Ee, bu durumda e, yani yeniden bir oruçun e, bekleniyor. Yeniden bir oruçun bu oruçun ne olacaktır? Sosyal devletten sonra liberalizmin tamamıyla e, şey yapıp ayr, e, ayrılan Bireylerin, grupların e, yani birinci, ikinci, üçüncü bireylerin oluştuğu yeni toplumlar, yeni diktatörler mi e, oluşturulacak? Yoksa otonom e, bir, e, bireylerinde bireylerin oluşan otonom toplumlar mı oluşturulacak? Yani böyle bir şeyin içerisindeyiz. Böyle bir şey, e, yani çıkışsızlığın ya e, bir anlamda e, anlamsızlığın ya e, bir başka bir değişte e, politik e, projelerin e, olmayışı, e, böyle bir fakirlik içerisindeyiz, entelektüel e, anlamda da diyelim. Yani karamsar bir tablo gibi gözüküyor. E, öyle, yani şeyden, e, pastölyalistin ve enterolojinin e, şeylerinde e, açık alanında e, ancak, e, yani bu karamsar tablo, böyle kriz ortamı, e, yani bu geriden yaratıcılığını da herhalde hareket edilir. E, bu inisiyatif de zaten e, tartışma bu inisiyatiflerinden biri yeniden e, yaratıcılığı, e, felsefi kavramların, eleştirel kavramların, özellikle e, kastölyalist eleştiri, e, kritik eleştiri şeyini e, e, vatandaşlık birey ve otonom dolu e, düşündüğü zaman eleştirisel yani olmadığı gibi kendini de başkalarını eleştirmeyen bir birey kendini ve başkalarını eleştirmeye bir, bir toplum yani esas e, işin motoru yani eleştiri de yani eleştiri de zaten doğu toplumuyla batı toplumunu karşılaştırırken de doğu toplumunun yani genellikle o eleştirel mekanizmayı tam için bir anlamda e, kafalı, etenorum, e, kafalı bir toplum içerisinde kadar o açılımın durumun sağlaması çok daha güç, e, güç. Ancak Batı toplumlarında böyle bir şey var. Eleştiren bir mekanizma, gelenek Yunan felsefesinden o genetik bakıştan gelen bir e, eleştiri mekanizması ee, var. Ya şimdi ee, ya doğu toplumlarında o ilişkin dinamizmi olabilir o tartışma ayrı bir teşkil onu ben şey yapıyorum. Ancak eee bunlar nasıl ee, şey hareket bu dinamikleri, değiştirebilecekler dinamikler nasıl harekete geçirebilir? Ya en büyük sorunlardan birisi kategorizasyonu. Bu yani, şimdi burada şey, bir şey ikinci e, sorularda ve tamamlamalarda e, karşımıza e, ya, arkadaşlar şimdi e, yani böyle bir, bir şeyle söylemeye çalıştık benim evet. bakarak şey evet. Kastroya disini Hediyar Moran'ın e, yapmaklerinden çıkarak eee Sanıyorum e, birkaç kişi, yani sizin de e, ya, bir katılım, yani, bir gençli olsun, tek görüntü bir şey e, olmasın. E, yani, sorularınız vardır veya e, tamamlayacağınız e, değerler vardır. Veya tartışacağınız e, anlamda var vardır. Bize teşekkür ederiz. Sümrük çok aydınlatıcı oldu maaşlar. Sağ olun anlam konusunda atıfla <gülüyor> anlamı atfedilen bir şey olduğunu Teo Grünberg'in proçentik tezi var. Bu da kitap haline getirmiştir. Ee, anlam üzerine yeni denemeler başlıyor kitabında. Bu anlamın atfedilmesi noktasında da aslında üretim, işleri, üretim araçlarının mülkiyetini e, ve bunun yeni sahiplerini küreselleşmeyle yeni sahiplerini e, elinde tutan Yani sermayenin Yönetimde söz talebi noktasının e, ancak vatandaşı ya da halkı ya da bireyi indirgeyerek, kendini önemsiz hissederek ve buna da ikna olarak e, kabulüyle olanaklı olduğu gibi bir paradigmada anlaşıyoruz gibi gözüküyor. Ama burada mesela kapitalizmin turun kağıdı gibi ortaya çıkan devleti küçültme e, mantığının ya da liberalizmin Tam da bu noktada ne işe yaradığını anlamış oluyoruz. Yani Küçücük bir şirket bile kursanız bir sürü müdür vesaire bilmem olur. Bunlar <gülüyor> direktim mekanizmalarının aynı zamanda. Çünkü devlet aygıtı e, en aşağıdaki insanın insanca yaşaması söylemiyle ortaya çıkmış bir aygıttır. Fakat neoliberal politikalar bağlamında bir şirketleşmeye gidildiği zaman orada amacın karmakti maksimizasyonu olduğu. Egemenin rantına hizmet eden bir yaklaşıma hizmet ettiği. E bu bağlamda da üretim araçlarının bir koluna indirgenen işçinin üretenin e, ihmal edildiği bir noktanın <gülüyor> mümahlaştırılması çab çabasıyla karşı karşıyayız. Yani bu ne, liberalizmin devleti küçülttenin olgusuyla bu sizin çok da çarpıcı bir şekilde vurguladığınız yaklaşımları ilişkilendirdiğinizde belki kaç bir şey söylemek istersiniz. Ee, evet bu, bu şeyle ilgili e ve anlamla ilgili e, anlamın yaratılması ve açıklaması ya, üretim ilişkileri ekonomik boyunca toplumsal boyunca egemen e, sınırların diyelim e, şey aygıtlarını yani düşünme alanlarına e, özellikle e, modern e, yaklaşımlarla, aletlerle diyelim internet üzerinden, şundan, bunlar bir kitap, ideolojik, televizyon her anamda bir anlam üretme veya anamsız üretme <gülüyor> e, pasifleştirme e, yani şeyde de var bu, zizekli de pasifleştirme yani kişileri pasifleştirme, etkisizleştirme gücün bir noktada toparlanır. Şöyle. Yani böyle bir sistem mekanizma şey var. Ee, ancak toplumun e, bu Kastrogerdis'in getirdiği bir şey var. Estitüya. Yani kurumlar var. Ee, kurumlar oluşturuluyor. Belirli mekanizma, yolojik olarak yani, kurumlar oluşturuluyor. Ancak toplum kendi içerisinde, toplumun özelliği o zaten. O oluşturulan anlamsızlaştırma hareketleri ve kurumsallaşma içerisinde Ondan kurtularak yeni bir dinamik Ya Toplumun zaten sosyal yaratık olmanı, düşünen ve hayal eden yaratık e, olmanın en önemli özelliği o. Yani ne kadar e, belli güçler diyelim, mesela Sovyet devirliğinde her şey... E, bütün şeyler enstrümanlar ARD'ler her şey iktidar elindeydi. Parti devletti. Parti yani herkes ona göre atomlaştırılmaya çalışıldı. Ancak yani bir yerde patlatılıyor ve toplum yaşıyor ve hayal ediyor olmak bir biçimde bir şeye sahip o sarılan şey ayrı bir şey toplum sağladık. Akutluk kesimlerinde. Ya yani böyle bir çıkış da e, eğer olsa, ekolojik anlamda yıkıma gidilmesi toplumsal anlamda belli bir dönemden sonra anlamsızlaştırma süreci e, yeniden yeni anlamlarla ortaya çıkmasını yani bu Kastoriyelis'in e, açıklamalarından başka e, e, şeylerinde, de, moralinde, başka e, düşündüğünde de, yani çok fazla şey olması da yeni şeylerin, yeni pistlerin, yeni e, analizlerin, yeni kritik eleştirilerin ortaya çıkıp enstitüvan, yani toplumsal dönüşümü e, tetikleyeceği bir şey var, yaklaşım var. Bu anlamda dönüşümcü, e, başka bir deyişle işte, e, <gülüyor> dönüşücü bir şey var toplumu dönüştürme anlamında yeni anlamların çıkması, yeni anlamların e, politik alanın ele geçirilmesi geçirmesi param. böyle bir şey var. Düştürme çıkışlı <gülüyor> toplumlar e, böyle şeye dolara dolar kendilerini atacak. Oradan e, yani bir anlamda farklı bir anlam çıkar ve farklı bir biçime e, girme şeyi var. İkinci bölüm neyin? Şeyi, siz... yani burada baştan beri bir, bir söylem var. Devleti küçültür evet. noktası. Şimdi, şimdi tam da bahsettiğiniz şeyle örtüşüyor bu. Bunlar da sürekli evet. söylen. Bunu olanaklı hale gidiyor. Devlet aygıtı eğer misyonunu unutmayan bir devlet aygısı olsa böyle bir ezilme olduğusuna müdahale edecektir. Alternatif yatırımlarla, kâr maksimizasyonunu evet. yurdurabilecek evet. mesela. Evet bu konuda yani şimdi şey, sosyal devlet ortadan bir anlamda kalkıyor eriyor. Yani sosyal devlet bir denge. ya yani Biraz önce verebilecek bir şey değil özel mülkiyet değil ki, sosyal mülkiyet. Yani mülkiyeti olmayanlar mülkiyeti. İşçilerin mülkiyeti yoktur. İşte kalabileceği hiçbir şey yoktur. Maksim belirttiği gibi. E, ancak onlara bir sosyal mülkiyet. Sosyal e, haklarla e, ev e, ucuz, ev bedava, ev sigorta. Sigorta tabii sosyal mülkiyetler Mesela sunulur. yatırılmalı. Tabii tabii. Yani, hayatı Hayat gelsin. Çokça alan alanlara yatımlar olarak görüldüğü için. Ya e, tabii sosyal bütçes e, yani bir kişinin mesela sağlık alanında, e, yani sosyal support alanında yapılan emeklilik alanında yapılan çocuklara gelin, çocukların gelin yetim kalan e, şey olan e, zor durum olan çocuklara aldın devlet yani kamu tarafında büyütülmesi, eğitilmesi yani bunlar mesela evsiz ne ev mesela Avrupa'da sosyal konuklar şeyi 1945'lerinden sonra gelişiyor. Ve evsiz normal olarak kimsenin kalmaması gerekiyor. Yani böyle e, sosyal e, mülkiyet bu. Ya yani sosyal mülkiyette özel mülkiyet kişiyi koruyan en büyük şeydir. Yani her şey bir şey olur. Özel bir ülke, e, özellikle e, kapitalizmin şeyi daha önceliğinde başlıyor da yani kişiyi koruyan, sonuna kadar koruyan bir şeydir. Ya, i̇şte insanlık şey e, düşünüyor, e, hayal ediyor ve düşünüyor ve gerçekleştiriyor. Kamu hükümeti, kamu e, sosyal haklar, mesela emekli oluyorum, emekliyle yani, hayatın sonuna kadar yani, bir garanti var. Kimse şey demez, bu benim hakkımdır. Bu sosyal mülkiyettir. Yani gidelim orayı, orada yaşarım, burada yaşarım falan. Yani bu anlamda e, şimdi o sosyal mülkiyet kavramı e, Avrupa'da e, bayağı e, geriliyor, geriledi. E, bu gerilemede dolayı zaten bir sürü insan e, sokaklara yatar halde, kendini kaybetme pozisyonunda. Banyolarda mesela, özellikle Fransa'yla ilgili çıkar da var. Amerika'da zaten açık bir şey. Yani o atılmak olaydı, dışlanmak olaydı. Bu şeyle çelişkili yani sosyal mülkiyet kavramıyla yani bu sosyal mülkiyet kavramını şey yapmamız lazım. Bu konuda e, kasten maalesef şey yapamadı yani ölümünden önceye yani Birleşik falan mı herhalde? Yani? Nefati dedi. Yani bu şeyden, e, bu aranın felsefeciler, sosyologların, ekonomistlerin iyi şey yapması lazım. Yani bu aranı geliştirmek lazım. Bu aranın geliştirilmesi vatandaşının güçlendirilmesi demektir. Kişinin güçlendirilmesi demektir. Ve kişinin güçlendirilmesi ve politik arana çekilmesi demektir. Yani kişinin, e, ya böyle bir şeyimiz var. Yani böyle bir e, anlam yaratabileceğimiz, ama bu anlamı e, aydınlatıcıları, tespitçilerin yani şeyi, bunu kamu anlamında e, işleyip, argümanlaymeleri, beslemeleri, eleştirileri bir yaklaşım olarak, e, politik teoriler şey olarak, propozisyonlar olarak, olarak sunmaları gerekir. Bu konuda çok çalışmıyor. ya Avrupa'da mesela Fransa'daki tartışmalarda böyle bir şey var. Sosyal devlet şimdi yeniden geldi gündeme ancak yeterli şeyi şey bulamıyor. Yani yeterli bir şey bulamayınca, böyle bir anlamlılık yaratamayınca bu sefer yabancılara dönülüyor. Yabancılar bizim sorunlarımızın açıklaması olarak. Eğer yabancılar idi biz şöyle uğurduk, işimizi aldı. Aslında sorunlarında değil. Herkes ama ancak toplum içerisinde büyük bir kesim öyle bir yola e, giriyor. Ve bugün mesela Maribu'nden yüzde 25'lik, 30'luk şeylere kadar güçlendiyor Fransız e, toplumunda. Yani o şeyin e, sosyal devlet e, kavramının, e, usullarının, bireyin güçlendirilmesi, bireyin otonobüsünün güçlendirilmesinin o yanlardan ve kamu e, sosyal e, yanının politik alan taşınması ve kültürel e, dinamiklerleleştirerek yani e, dinamik bireylerin otonom bireylerin e, ortaya çıktığı e, aktörler olarak ya böyle bir şey gelişim içerisinde e, olabilir. Bu alanı ben çok şey alıyorum. Özellikle Kastor e, Yadis ...ve e, Kastel bağlamında isminin birbirini tamamladığını e, ve e, farklı çevreye ulaşabileceğini düşünüyorum. Soru... Buyrun mu? Ha, ha, yani. Tabii tabii. Kastel Yavdis'in, ıı, özellikle işte 72. yasından itibaren yeni bir işte Batı toplumun ıı, ve... Belki daha oradıklıyorum ama yine hemen yani, yani, aynı şiddette ıı, diğer dünyadaki bütün toplumların ve ıı, neoliberal ıı, piyasan, işte o acımasız çarkları içerisinde yol olarak bir Anlam krizi yaşadığına iptal ettik yani. Evet. yani. Aynı zamanda bu Anlam krizine bir cevap olarak verilecek olan mini Anlam ıı, yaratımların da toplumun kendi iç mekanizmaların içerisinde açılması gerektiği, bunun işte piyasa bağımlarının ıı, ıı, Piyasayla yakın içileşim, piyasayla flör eden devlet, devletlerin ya da işte kısmen kötü entelektüellerlerin yani iktidara fazla yakın erkeğin entelektüellerin tekelleşim olmaması gerektiği sonucu da çıkıyor. Yani bu noktada sosyal bilimlerin iktidara ve piyasaya bilgi üretme kıskacından çıkması anlamında ve tersine de ee, teorist bir leçet e, eleran bir şekilde kendini içine kapanan bir şekilde leçet eleran bir e, disipline dönüşmesi ne bölüne geçecek şekilde yani ki yani sosyal bilimle felsefenin kendi içinde e, bu e, toplumun kendi içerisinden e, üreteceği o anlam yaratılınca vereceği katkıları yani katkı anlamında bir yakınlaşma e, e, sının gerek gerekli değil konusunu düşünüyorsunuz yani sosyal bilimle felsefenin birine yaklaşmasının bu e, yeni anlam üretiminin içerisindeki rolü ne olabilir sizce? Çok şeyi söylüyor yani kötü eee önemli bir soru. yani şey olarak eee sosyal bilimler, yani sosyal tesisatı anlam üretmesinde bir anlamda şey oluyor. Yani toplum içerisinde bir karmaşa da ortaya var ve onun içerisinde e, belli insanlar e, belli şeyleri anı, toplumsal ve tarihsel boyutuyla belirlen olarak hmm. e, belli bir şey açılıyor hmm. belli anlamlar, belli açıklamalar getiriyorlar. Bu açıklamalar genellikle e, marjinal kalabiliyor. Yani entelektüel dünyada e, resmi entelektüel dünyada Kabul böyle biliyorum. çoğu zaman böyle zaten. Ee, ancak e, yani öyle şey e, zaten e, genel olarak film e, görevi diyelim ki tespit ayrı da tespitlerin çok eleştiri zaten tespitin temelinde zaten bu eleştiri mekanizması var. Tutulamaz. Yani bir şeye sızdırlamaz. Yana var felsefenin ya o şeyi yani, gitar, bir üç, bir ıı, şey açıyor. Yani hiçbir iktidar, hiçbir güç bir felsefeciyi bir darbana sızdır şey yapmaz. Maalesef sızdırılıyoruz bir anda. Yani o bu felsefecinin şeyde sosyologlar da böyle sos Sosyologların durumu çok daha şeyin. E, Açıcı değil. Yani bütünüyle, e, yani eleştiren dinamikler de kaybediliyor. Yani böyle bir eleştiren dinamikleri kaybedebiliyor. Yani PSET ile e, sosyoloji, sosyologlar biraz daha basitçe PSET öğrendiği zaman o kavramlarla eleştiriyor kavramlarla çok daha eleştirel bir bakış, yeni e, açılımlar, yeni atılımlar yetinmeye mümkün. Ya o anında sizin sorunuzun çok büyük bir e, değeri var, ee, ancak her de isten de onu bekleyebiliriz. Yani böyle, Uluslararası'dan <gülüyor> daha büyük şu anda çok vurduluk koparacak bir anlamda. Şey bir entelik bir şey yok, yani böyle bir etki mekanizması yok. Eskiden gelen, eskiden şeylerin bat felsefesinden, aydınlanma felsefesinden, veya Doğu felsefesinden getirilecek e, şeylerle yeni kavramlar, yeni felsefeler, var mı herhangi bir şey olarak? bunu daha e, disiplinler arasında ki ilişki sağlayarak yani, daha verimli şey anında, düşünce, düşünsel alanda eleştiri anında daha verimli. Yani politik alanada, politik alanın dışına çıkan, politik alanı sorgulayan, hatta politik alanın belirli dönemlerde parçalanmasını sağlayan bir dinamik yaratabilir. Çünkü e, yani televizyon dünyada geliştirilen bir eleştiri şeye, e, tabandan gelen sosyal sorunlarla sünleştiği zaman e, çok ayrı bir ama dönüşüm e, unsuru haline e, gelebilir. Yani, Türkiye'de toplum çok şey yani bir anda biraz daha e, çok mut, e, mutlu yani mutsuz olan yana kadar mutlu ya, gerçekten öğrenciler peşinde peşinde arkadaşlar sosyal bilimler uğraşan bir süre gençler e, ciddi bir şey içerisindedir yani yani karamsarlar şey yapmak doğru değil, ciddi bir e, arayış, bir anlam arayışı. Doğu felsefesinde, Batı felsefesinde, e, Yunan felsefesinde ya eski, yeni bir sürü şey tartışılıyor. E, mesela din felsefesinde, e, e, dinle e, bilimler arasında ilişki bazında falan, bir sürü şey yeniden sorgulanıyor. Yani o anlamda ee, yaklaşıkta şefe e, şey yapması lazım. Rölünü oynayıp ikinci iki birçok olarak eleştiren bazı sağlaması açısından çok büyük bir görevle karşı karşıya yapalım. Sizin de evet. Yani, e, i̇şte de de, de, ben de, devamlı de. olarak aslında söylemekle sormak istiyorum. Ee, şimdi Bulunduğumuz noktada önümüze dair bir şeyler ifade edebilmek için elimize sinirli bir deneyim olmadığını söylediniz. Toplumsal şeyleri tarihsel bağlamadan bir şekilde değerlendirmemiz gerektiğinden söz ettiniz. Şimdi küresel bir çağda yaşadığımızı konuştuk ve bunun yanında panoptik bir çağda da yaşadığımızı da söyleyebiliriz. Artık bireylerin e, ...durmaksızın gözetlendiği hissiya ve kendini durmaksızın e, gözetleniyor deniyor şekilde duymaları söz konusu ve bu da o bireylerde e, bir hareketsizlik yaratıyor bunu sabahman küreselleşme kitabında e, bireylerin zaman mekan sıkışması içerisinde duy söylüyor kendi bu e, bir de aklıma şey geldi burada felsefe şimdi felsefenin rolünü eee çağımızın problemlerine karşı bir filozof olarak kucacağımız durum noktasında felsefenin rolünü eee somutlaştıracağımız zaman Adorno hiç eee pardon Adorno işlerini yani Adorno metafizik kavram ve sorunlarında şey diyor. Althusser'den sonra fel, şiir yazılamaz diyor. Yani orada e, klasik metafizik fizik e, ölcü, anlayışını eleştiriyor. Acaba e, şu ana kadar hani getirilen o klasik metafizik ölçü anlayışı insanlık tarihinin yaşadığı iki büyük savaşı e, savaşın zeminini hazırlamış olabilir mi? Ya da o iki büyük savaşı meşrulaştırmış olabilir mi? diye bir soru soruyor. E, ben de bu de iki şey sormak istiyorum. Bir, bulunduğumuz nokta itibariyle ileriki e, tarih için e, yeni bir felsefe tarzı gerekir mi? Ya da biz felsefeciler olarak e, çağımızın sorunlarını dönüp duymamız gereken sorumluluk düşünelik nedir yeni bir felsefe dile yeni bir anlam yeni bir söylem yaratmak gerekir mi iki e ezilenler dedik yani eziliyorlar ama ezildiklerinin bir şekilde farkına varmıyorlar e ya da e buna temel içinde rızalar gösteriyorlar. bunu da e Paulo Freire ezilenlerin edebiyatı isimli kitabında özgürlük korkusu olarak adlandırıyor. Yani ezilenler eziliyorlar, lakin buna dair bir şey göstermiyorlar, itiraz noktası, direnç göstermiyorlar. Aksine geçmişte bulundukları edinlerine aynen sürdürmeye devam ediyorlar. Bir anda bir platonun mağarasından, içinde bulundukları karanlıktan çıkmak istemiyorlar. Bu rıza kavramını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve felsefeciler olarak yeni bir felsefe dili, yeni bir anlam söyleyen üretmen açısında ki sorulmanın ne ben çok bunlar çok korkulu e, e, sorular. Aynı zamanda benim başlangıda baş belirttiğim e, e, şey olan TSP şeyinin daha çok benim TSP ile e, şeyi sosyoloji alanında birlikte e, deneyim çalışması. E, ancak bir şey yaptığım kadarıyla bildiğim kadarıyla cevablamaya çalışayım. Başka arkadaşlar o konuda daha fazla şey yaptığım hakkı var da ee, Yani o şey ya benim e, sınırımı geçmeden bu e, e, şey bu özellikle Pavlov Fren'in getirdiği e, yaklaşımla ilgili biraz biliyorum yani Pavlov Fren'in e, yaklaşımı, yani şey bir, alttakilerin e, altta olma halini e, kendilerini meşrulaştırması veya alttakilerin üste çıkarak alttakinin üzerine hakimiyet kurması. Yani şeyi kaybederek ortak bir e, şey kuralım, beraber alttan kurtulayım e, alttakilerle beraber yeni bir şey kuralım değil de alttan kurtulayım da alttakilerin üstüne çıkayım yani şeyin ülkeyi bu aslında. E, Paul Lafargue'nin getirdiği e, kolektif bilinci geliştirerek, e, yani herkesin eşit olabileceği bir anlamda, şeye kasıtlı yerde seviyen şey yapıyor. Oturumun e, kişilerin oturumun işi, toplumun oturumun işi, şey zaten gerekliliyor. Bilgilerin, bilgilerin üzerine baskı kurarak e, yararşık bir yap içerisinde. E, Oruçuran bir mekanizmayı istemiyor. Bu anlamda power of ile şeyi arasında, taksir arasında e, ciddi bir uyum var. Yani e, şey, e, eşikliğe dayanan, e, kasıtlı anlaşa dayanan bir dokunsal e, yapının, kolektif yapının e, olası olmaz. Bu anlamda e, ikisi arasında çok bu, bu ezilenlerin, abdalanların. Yani hatta onun birincine varması sorunu çok derin bir sorun. Zaten bu sorun sözü çözülebilseydi yani bütün birçok sorun çözülürdü. Başka sorunlara yol açar tabii de Ya bu sorun çözülebilirdi. Bütün mesele zaten yüzyıllardır. Mesela özellikle kapitalizm gelişmelerini anlışlar daha önce de de başlıyor tabii. Daha içinde. de ya en zor soru ya yani alt davranışların altta olduğunu bilincine vara, e, yani bu çok bu şey tartış, tartışsunmuş, yani geniş projeler oluşturuyor, e, yani ayaklanmalar zaten yani, yani Paris konulu e, bir sürü şey e, ayaklanma, Türkiye'de bir sürü e, şey var, ayaklanma e, ele geçirme, e, ondan sonra düşme, Amerika'da Doğu toplumunda bir sürü şey de, yani. Bu temel bir sorun olarak karşımıza zaten hala duruyor. Ya içinde herkes her dönemde bir çıkış arıyoruz. Ya bu çıkış çıkışsızlık oluyor. Anlam verdiğimiz bir şey anlamsızlık oluyor. Çok büyük bir anlam verdiğimiz bir şey büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Yani görebiliyoruz şeydeyiz. Çünkü toplum yani biz rasyonel Birey olarak rasyonel değiliz, olamayız. Toplum olarak da rasyonel değiliz, rasyonel olamayız. Rasyonel yanımız var. Ancak onun yanında rasyonel olmayan, irasyonel ve şey, hayal ile dayanan ee, bir yapımız var. Yani saçmalığı da üreten, rasyonel iten yanında öyle bir şeydi. Ondan dolayı şeyi yakalamamız, gerçeği yakalamamız zaten mümkün değil. Ee, ya böyle bir şey içerisindeyiz. Yani hareketi içerisindeyiz. Bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Aynı zamanda iyi bir eee otonom bu şeyi otonom bir birey, otonom bir toplum, daha e, daha daha kabul edilebilir bir toplum, e, toplum. insancalaştırılmış bir toplum. Yani eee diyalitik, mantıksal, mantıksal, insancıl, insancıl. Yani sor, onu sokulur nereye kadar insan insan başkasıyla, direği olarak ve toplum olarak insan gibi kalma zaten başka, başkasının insanlığı yok ediyorsa bizim insanlığımız zaten kalmıyor. Ancak o prezentasyon denilen şey, temsil, temsil, temsili, evet. temsili yani resmi şeylerde bir görüntü var toplumda ee, hepimizi insan olarak e, şey yapıyoruz. Ancak e, insani olmayan yanları ortaya e, kendimizde belki o yöduyla insani olmayan yanlara da katkıda bulunduğumuz tarafta şeyimiz var. E, eylemlerimiz var. Ancak bunlar göz araya Yani Ama kendimiz gene onu çıkarıyoruz ortaya. Düzebbek veya yeni bir e, şey bulmak için onun bir içine varım. Böyle bir devin gelip içerisindeyiz. Yani şey bir teori saf bir teori maalesef zaten ee, astronomi açısından şey de o, saf bir e, çözüm teorileri. Şey olmuyor. Yani anlam ya yani bir her dönemde, her tarihsel dönemde o tarihsel dönemin koşullarına, çelişkilerine, entelektüel diziçimine, hayallerine uygun. Yeni çözümler üretiliyor, mesela Türkiye'nin tarihe bakıldığı zaman TÜRSİYE'de yani mesela bir dönem çözüm olan bir dönem sonra artık büyük bir hayal kırıklığı içerisinde e, yani çözümsüzlük olarak e, Ya Başka çözümlerin çıkması, e, başka çözümler çıkmazsa sorun orada yatıyor. Başka. Yani ya, toplum bir yöne doğru gidiyor. Entelektürler şöyle bir çıkış var diyorlar. Mesela politik olarak. Ya, politik alan aralar çok önemli. Bütün düny entelektür dünyası toplumda bir akış olur bir yöne doğru. Ancak o akış içerisinde bile eleştirel bir mekanizmayı geliştirir. Şey yapınabilir. Bu akış iyi de şu yöne var denilemiyor. Zaten otonomi öyle bir şey. Yani akışın olduğu anda bile çıkıp bu akışlar evet ama bir iyi bir, bir akış değil böyle olmaması lazım diye olmuyor. Yani bu da kişinin e, anlamda teorik entelektüel anlamları diyelim. ya kişinin otonomisini de toplumun e, demokratik dinamiklerini koruma anlamında. Uyanıklık olarak düşünmek lazım, pozitif anlamda, negatif anlamda değil, bir şeyleri çalmak için değil, bir şeyleri engellemek için bir uyanıklık anlamında. Yani bunu bu ikinci şeyde, yani o felsefe dili böyle bir şey de, yani toplumsal sorunların dayattığı bir durumdayız. Burada yeni bir felsefe dili olur mu yeni bir e, ya e, o da e, tabi felsefe dilinde politik arena onlar çok etkili ya şeydir e, etkileşim halinde çünkü politik arena arena bir anlamda şey yapıyor felsefe diline mesela felsefe olarak kritik eleştiri getirebilirsiniz entelektüeller ancak politik alanda cevap bulamaz çünkü politik alanda alan uzmanlaşmış bir alandır kendi mekandıması içerisinde Uzun sonra 80'lerde dikkat ederek belirli bir eleme kaydırıyor. Şimdi bunun e, bu felsefe dilinin etkili olabilmesi için diğer eleştirilere rağmen tamamen bir karşılık bulup yani rakamlarla bir etkileşim içerisinde e, bir hareketlilik biçiminde temini göstermesi gerekir ki politik aranayının gündemi değiştirmesi için. Ya yani böyle birkaç çoğunlar, e, bir kaç sorunla e, birlikteyiz. Ancak. En şeyle önce tabii bu felsefe felsefedeki felsefe alanındaki çalışanların da bu değil tabii için yani bu o da iş şey yapacak bir şey değil yani böyle kuram diye kuracak bir şey değil bu şey içerisinde bu ateş içerisinde yani pratik içerisinde çıkabilecek bir şey ancak böyle bir şey değiliz yani entelektüel ee, anlamda bir durumluluk, acayip bir durumluluk, bir kriz ee, ve bir anlam e, üretme şeklinde bir kısırlık dönemi söz konusu. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Şimdi bu otom ala alanların yani alanların alanı bölüşmesini engelleyen şu anda mevcut olan otomide değil mi? kürtülebilirliğini e, sağlamak zorunda kendisine yani böyle bir e, toplumsal hareketleri e, ya da ürbüklenmeleri kendisine tehlikeye atacak ikade görüp de bunu engellemeye çalışması olmasın bizim yemin e, bahsettiğimiz felsebezilerin felsebezilerin felse ya da sosyolojik tutmanlarına çaresiz var. Nasıl bir ilişkidir? Otoriteyle, yapıyla, e, e, kurumla, kurumla, kurumlaşmış yapılar var, devletin kurumlaşmış yapıları var, bunun politik temsilcileri var. ya yani her yapı, hem kurumsallaşmış yapı kendisiyle birlikte eleştiriye direnir. Bu yani açık bir şey. Kurumla, her tokluluğu, yani bu her zaman olan bir şey. E, mesela... E, Batı toplumunda da görüyoruz bunu. Türkiye'de de mesela böyle bir direnç olur. Yani toplum kesinlikle şey ancak onun şey yani kurumların veya politik ve enstitü kurumların, devlet kurumlarının devlet kurumlarının savunma refleksi gücü şeyi açıklamaz ya yani toplumsal hareketin felsevli hareketin mesela çoğu e, akım e, bu baskı dönemlerinde de çıkmıştır ortaya. Mesela bak, diyelim ki Avrupa'da e, çok yoğun baskıların olduğu dönemlerde şey e, büyük endelikli hareketlilikler toplumla buruşan hareketlilikler ortaya çıkmıştır. Yani böyle şeyle kurumla ve devletin e, yapısıyla baskılarla falan direk baskılarla veya e, e, hazırlanmış bütün devlet ayrılıklarını e, modern e, unsurlarda şey yaparak kullanarak e, yapılan baskılarla açıklanan bir tüm Bu anlamsızlığın Mesela Batı'da böyle bir şey gözükmüyor. Yani açık bir e, saldırı saldır gözükmüyor. Ancak çok korkunç bir şey var ideolojik e, cereyan var. ideolojik bir e, rüzgar var. Yani liberal bir yerim ona artık e, şeydir. Yani bu toplumun bugünkü haliyle bütün dışlanmışlarla birlikte bu haliyle böyle kabul edilmesinin çok ideal bir yapı olduğunu e, şey yapmaya e, çalışıyor. Yani bu e, bu sistemi, e, mesela e, böyle bir şey var ama entelektüeller de onun propagandasını yapıyor. Genel olarak büyük bir çoğun entelektüelleri, böyle bir şey çoğaya bu şekilde şey oluyor. Yani açıklayıcısı oluyor, kabul ettiricisi oluyor. Şey gibi, bu Gortman meşhur bir şey vardır, e, Elvin Gortman'ın e, makalesi. E, Kervin-o-Jobar diye bilmiyomdur. O planlar baktığımızda. Kervin-o-Jobar o şey e, memnun olmayanın, direnmek isteyenin sakinleştirilmesi. Yani o mesela bir şeyle memnun değil adam, bir haksızlık karşısında direnmeye çalışıyor. Öbürler de geliyor. Onu sakinleştiriyor. Onu sakinleştirici bir anlamda. Şimdi böyle entelektüye dünyanın Öyle bir şeyi var işte, hem sakinleştiricidir hem de e, ateşleyici bir anlamda. Eleştiri anlamında, yani destek ettiğini, e, öyle anlıyorum. E, eleştiriyle ya toplumun geriye gitmesini savunan, eleştiri bir tür anlamda değil, genel toplumsal eleştiri e, anlamında. E, ancak bu şey böyle, her kurum düzen e, kendine uygun entelektüel bir şey yaratılır. Bu şeyi çok iyi belirtir. Bu şey, bu cililerde, bu entelektüellerle ilgili falan. Yani bu şeyle, sistemle ilgilidir, mekanizma ile ilgilidir. Ancak sistemin elemesi de bu entelektüel dünyanın, mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra entelektüel dünyayla gerçek sosyal ilişkiler, bir kavuşma noktasında buluşup belli bir demokratikleşme süreci yanında şey yapıyor ya O eleştiren yapı bir e, genel devlet kurumlarında bir karşılık kuruyordu. Ya Ondan dolayı biraz e, demokratikleşme ve ilerleme, o sosyal mülkiyet kavramı para öyle bir yetişmeye e, yol alma şeyle gidiyor. Şeyi böyle... Bilmiyorum başka tarafa... Sorumlu veya... Şeyi söyleyemiz de bana zanneder. Evet, sizin dilseydiniz. Şey diyecektim. Şey, yani. Aslında şu ana kadar söylememle ilgili. İstediğimlikle ihtimalle bir cevap verdiniz de... Şimdi Paris'teki, yani Fransa'daki hani ancak güzel mağluplu Afrika'da mağlupların sürekli işte program yaratması işte o terör şeyi var. ya. terör evet. yani şeyi bağlı Fransız içinden gelen, orada yaşayan böyle otuz şey diyebilir miyiz? Yine bu e, hani ötekileştir e, ötekileştirilenler ve sınırda olanlar, işte banliyöleri itilenler. E, bu banyölleri e, e, bu yani terör kavramını bir anlamlandır, anlamlandırma olarak e, yani terimin içine içine yeni bir şey atabilir miyim? Yani terör yani yakıp yıkmadan ziyade hani o arabaları kırıyorlardı ya bir arabaları kırıyorlardı evet, evet, evet. dışarıdan gelip banyoya dönelim. Paris'te arabaları yıkıp tekrar banyoya dönelim. Yani mesela arabaları harap etme de bir anlamda yani, yani bakış açımızı deyiz, bir anlamda arabayı vuracak, vuracak bir anlamda anlam arıyor diyebilir miyiz? Yani terörizasyon yani kelimesine tekrar bir içerik yükleyerek bir anlamda Kuzey Afrika'nın bir anlam arayışı diyebilir miyiz? Yani ya da böyle diyen var mı? Mesela işte bu diyor e, Mandel falan. Yani birisi de işte okumadım ben. Çok bildiğim bir alan değil. Onun için demiştim. Böyle bir anlamlandırma var mı? Yani, esasında bu bir terör değildir. Bu bir anlamlandırma çabasıdır. Yani ara boyu vurmasında siz öyle Yani öyle bir şey var mı? Ay, ah, çok kaldım, merak etme. Çok o yerinde e, pratik bir soru. Yani bunun karşılaştığımız Keli'ye de karşılaştıran, da karşılaştıran... Ben yasınızı kestim, o Fransa'da son bu terör saldırılarıyla ilgili bir Kuzey Avrupalı, Kuzey Afrikalı pardon onun bir şey ya bir filmini seyrettim ya bir hayatını okudu. Çünkü diyor ki ben işsizim diyor. Babam işsiz, amcam işsiz, dedem işsiz bilmem Kaç senedir de oradalar. Ee, ve hiçbir Fransa'da hiçbir şey yapmıyor yani direkt şey atıyor yani sınırı sınırı dışına atıyor. Şimdi o sınırın dışına atıyor, o sınıra girmeye çalışıyor. O sınırın dışına atıyor, sınırına girmeye çalışıyor. Yani onun için o bağlamda dedik ki yani bunu bir terör eğilimi olarak hani gidiyor. 30 kişi ödeyor. demek ki bu bir terör eyleme değil. Bu bir anlam arama yani olarak yorumlamak doğrudur. Yani çok, çok yerinde, çok, çok şeyde açıklama getirebilecek bir şey. Bir aslında. Ee, yani ya, ilgili döneminde pandemi nedeniyle ilgili ben bir tarz da çalışıyorum yani şey olarak direkt 2005'ten sonra daha önce de yazdığım yazın yazılarda böyle bir şey eee beklediğimi bunun nasıl pandemiye e, nasıl e, bu halde eee ayaklanmadan kaldığını için yayınladığım e, kitapta e, çıkmış birkaç makalede yani bu o, şimdi aslında çocuklar bu şeytanluklar yani olayları insan insanı katleden öldüren da, ya zaten gelir gelir birinde ya yani, bir arada değiştirmeleri durumunda da diyorlar da aramışlar da yani bizler de insan olduk yani. e, ancak bunların torpillerine falan baktığımız zaman hmm. genellikle ki. İşte bizim verebileceğimiz banjörlerin kendisi gençler. Bu yani Fransız e, toplumunda genel olarak terörist, bütün televizyonlar terörist e, ya her şey terörist. Yani şimdi mesela ondan sonra e, laiklik şeyini her bütün formasyonlara şey koydular layiklik üzerine destekliyorlar sanki sorun, layıklık sorunuymuşlar. Ya ondan hiçbir alakası yok. Layıklıkla ilgili bir şey yok mu? Yani sizin de belirttiğiniz gibi bu kastenin çok ıı, açık bir şekilde belirttiği ıı, toplumdan süzülerek çıkma dezafriyasyonu. Yani toplumdan yavaş yavaş bu işsiz kalmanla birlikte toplumun dışına, içinde Adam yerine konmama pozisyonuna gelmek. Ee, yani bu, bu pozisyona geldikten sonra bunun e, sosyal olarak, Burhan dediği gibi sosyal ölüm olarak e, olması lazım, bir talep lazım. Ama şeyin getirdiği, kasiyonluğu arasında rezinyasyon dolayı var. Ya olayı kabul edip, ben böyle bir şey yapmıyor yani, ölüyüm artık ya da e, bir türlü e, rezistans bu şeye karşı benim böyle toplum şey yapıyor Bilemiş. ben de topluma yani bu toplum beni aşağı atıyorsa ben de bu toplumda ücümü alırım. Açılık şeyi bu. Ücümü alırım nasıl alırım? Ya ücümü almak için ideolojik dayanıklarının da olması lazım. Yani geleceği olmayan birey şimdiki yurumu da okumuyor. Yaşamayan, normal olarak yaşamayan birleri, ya yani geleceğini geçmişinde arar. E, Kastörüler biz bunu çok <gülüyor> ciddi birler çıkıyor. Ya yani geleceği e, kapalıysa, o zaman geçmişte abi, geçmiş. Yani e, orada yabancıların geçmişi, kendi babalarının, dedelerinin tarihi, gelenekleri ve bu anlamda bir de ee, dini yaklaşımlar. Şimdi aslında ona çok dikkatli olmak lazım çünkü şeyle e, orada manövilerde oluşturulan bir mekanizma yani o çocukların geliştirdiği bir anlamlılık var. Ben yani çok çok e, konuştum gençlerle. Ya bayağı 2005 e, ayaklamalarına sonra gittim bir sürü bir şey yaptım. Devamlı oralardayım. Yani. Yani, e, e, yani bazı arkadaşlar yani devamlı oradan da çocuklar ateş bir yani. Ya atılmışım ben benim buradan birisini atıyorsunuz dışarıya hiçbir sebep olmadan adam gidip dinlemek istiyorum. Hı hı. Yok dinleyemesin. Vuruyorsunuz yani bir türlü ya adam her şeyi yapacak duruma geliyor ondan sonra. Öyle bir pozisyona geliyor ki artık orada bir, bir ideolojik bir şey gerekiyor. Mesela hiçbirisi ee, İslam işte bir Allah bekler diye şey yapıyorlar. Hiçbirisi İslam'ın dışı yeri bilmez. En son adam benim yakınımda birisiyle kanımda e, şey birisiyle yani hiçbir alakası yok. Ama adam e, ona bir anlam veriyor ölümüne. Yani hiç diyor giderken ben de bu şeye kalkıyorum. Öyle bir anlam temane e, e, durumu var şu anda. E, bu anlamı verirken esas Bizim yarattığımız an, anlamsızlık durumu, bu toplumun, diyelim yani Fransız toplumu yarattığı anlamsızlık durumu e, onu şeye, yeni bir anlam bu üretecek etiyor. Bu anlam üretirken e, gençlerin anlamı üretebilecek normal koşullar olmadığı için gidip dediği şeyleri öğrenebilecek ne şunu ne bunun falan filan e, adam ancak öyle bir şey buluyor kendiliğinden. E, direnebilmek için, yani isyan edebilmek için diye anlamda. Yani bunu aslında sonuç olarak bakıldığı zaman onaylanacak bir şeysi var mı? Yok. Yani e, bir hiç suçu olmayan bir su İnsan öldürülden mi? Ancak e, ya felsefi ve sosyolojik açısından bana baktığımız zaman ya bu şeyi görmezsek ele ya Fransa'da hala öldürüldüğünü falan düşünmüyorum ben. Bu konudaki analizler çok zayıf. İşte teröristler, terörist. Ya demek kolay. İşte DD bir çerçevede açıklamak çok kolay. Ancak onun oraya giriş sürecini açıklamak çok zor. Yani o giriş sürecini açıklamaya çalıştığımız an, o toplumun gerçek dinamiklerine eleştiriye giriyoruz. Oraya girmek istemiyorlar. Bir sürü endektüe oraya girmek istemiyorlar. Evet. Mesela şu anda dev radikalizasyon diye bir olay var. Bir sürü kitap çıkıyor. Radikalizasyon, radikalikten arındurma. Ee, bir de şey var, şeyin devinin toplantısı var biraz Kurulu'nun. Orada konuşuyor. Ya yani bir sürü insan söz aldı. Ya dedim ben ne de bir şey, ya, böyle şey olur mu? Yani bu aramızda böyle herkes bir kurul mu ya? Yani dedim sanki farelerin, faresizleştirme gibi bir pozisyonundasınız yani. Şimdi şey dedim, sanki, dedim böyle bir şey, böyle bir var, deratizasyon diye bir çirkeli var, deratizasyon diye birine benziyor. Oradan kalkarak, dedim böyle bir şey, yani dedim ya sosyal olarak, şey olarak siz nasıl, yani bilmiyorum ben de yani soruyu soruyorum. Yani böyle bir şey olur mu? Biz bunu mu öğrendik yani şeyde? E, kitaplarda bunu, bunu mu öğrendik yani? O adam nasıl... Şimdi nasıl ondan o fikri alabilirim diye vazgeçerim sorun o değil. Sorun yani ona düşünebileceği koşulları oluşturup onun düşünmesini eleştiren bir yaklaşıma girmesini sağlayabilecek kültürel, eleştiren, eğitim, eğitimsel, ekonomik özellikle bir şey yapmamız lazım. Öbür türlü ne oluyor? Öbür türlü... Ee, o şeye göre e, Fransızların yoksul kesimi yabancılara göre kendisini belirleyip öyle bir anlam üretiyor. E, yabancılar öyle bir anlam üretiyorlar. Fransızların kesimi de öyle yabancılara karşı bir anlam üretiyor. Faktum farklı anlamda üretiliyor. Şimdi e, bu e, çıkışsızlığı bir anlamda eşit e, anlamlar, toplumsal şeyi karıştıran bir arayışın e, ürünü olarak görmek lazım. Öbür türlü yani şey basit yaklaşımlarla işi şeyi mekanizmanın, kuruluşların devletin diyelim sistem, mekanizmanın şeyini onaylamış oluruz. Yani öyle bu yani, e, adaletsizliğe dayanan o sistemin bütün şeyini onaylamış oluruz. Ya yani, o e, yoksulların Ya yani, O anlamda o ya işte felsefemizde bu e, şeyi veriyor. Vermesi lazım. Bu yaklaşımı vermesi lazım. Bu oranlardan kalkarak. E, o zaman da gittikçe yükselen bir örgüçlük var. Yani her yerde var da özellikle yani değil mi? Yani politikaya girmek istemiyor mu? İnsan sanki bu, böyle bu tavırlarını değiştiriyor, değiştirecek gibi de görünüyorlar. Yani, yani genel hani, olarak hani Avrupa'nın. Öyle bir şey. Şimdi şeye yakışma. E, şu anda sosyal sorunları, yani sosyal sorunları ya dini kavramlarla ya da ulusal kavramlarla açıklama şeyi var. Dönemi bu anlamsızlıkların şeydiği ee, bir dönemde yani bir milliyetçilik ve dini kavramlar yeniden her şeyi açıklayan bir anlamlı e, anlam alanını belirleyen ve aynı zamanda politik alanını da belirlemeye çalışan e, bir şey duruma e, geliyor yani ona ıı, ya esas ıı, o şeyin yükselmesi ırkçılığın yani şimdi şeyde olmuyor İşte dün konuştuk, ırkçı düşmanlığı bunlar rasist, bunlar faşist, bunlar ırkçı diye Avrupa'da, böyle söylediler şey değil aslında yani şeyi kızıştırır biz imigreyiz yani yabancıyız, onlar şey falan İkisi de şey yani e, yoksul insanlar birbirine, e, yani şeyde, mahalle bilme bilme durumları. Fırat neymiş o Fransız, öbürküsü e, e, Arap veya e, Zenci. Yani aslında bütün yani, sizin belediye bahsettiğim <gülüyor> soruya gelince yine yaklaşım şeyi körüklüyor. Ve entelektü dünyanın bu karşı atığa geçip yani argümanta, argümantasyonlarla argümanlarla o şeyi, gerçeği idik idik şey lazım ve evet, politik dünyayı devletler bazıları falan uyararak böyle bir şeye karşılaştırılması lazım. Ama... bu Bir rehabilitasyon nasıl? Yani orta bir tabii bütün ülkelerin otorite tarafından bulunması lazım. Sadece otorite tarafından ne var? Yani bütün... Otorite... İşte otoriteye kabul edilmesi lazım. Şimdi şey, otorite yani e, yapı oturmuş yapı şeyi kabul etmiyor. Kendileri savunmak için Bölüyor, mesela bir dönem şeyistedi Fransa Milliyetçiliği genişletmesini şey işte yapan e, kuruluye bir e, şey, an e, anada ana sosyalist parti iddiala kalabilmek için öyle manipülasyonlara da girebiliyorlar çok tehlikeli bir yerlere girebiliyorlar yani devletin dışında e, kurumların sivil kurumların yani entelektüel dünyanın bu şeyi e, iyice şey yapması lazım yani geliştirmesi lazım. Çok daha önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız. Evet. Teşekkürler. Masal. Hamamlar için. Zamanında. Zamanı Bu duruşmayla devam edeceğiz. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederiz geldiğiniz için gerçekten evet. ee, çok güzel bir oldu. Eee 11. atkiye Mustafa Koyraz bitirmiş olduk. Umarım olur. İleriki süreçte daha çok projenizle Bir, bir temennimi iletim öyle için. teşekkür ederim kimse.